أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ve والسلام على رسولنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما Şimdi biz bir önceki dersimizde mutakallif متخلif... Estağfurullah Biz bir önceki dersimizde Hukmul Mutakallifi Bugün işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde e, cemaatle namaz kılmanın hükmü konusunda cumhur ulemanın delillerini zikrettik. Özellikle cumhur ulemanın cemaatle namaza vaciptir diyen alimlere vermiş oldukları cevapları inceledik ve vaciptir diyenlerin ise sünnettir veya farz-ı kifayedir diyen cumhur ulemaya verdikleri cevapları da veya onların delillerini nasıl değerlendirdiklerini de geçen dersimizde zikrettik. Ee, bugün ise Allah azze ve celle izin verirse eğer zaten konu başlığından da anlaşıldığı gibi işleyeceğimiz konu hükmül mutahalli fi an salat el cemaati ve ma tenakid bihi salat el cemaati. Hükmül an salat el yani cemaat namazından geri kalan hükmü ve ma tenakid bihi salat Cemaat namazının kendisi ile münakit olduğu sayıyı işleyeceğiz. İnnel mutahalli fe an cemaati cemaat namazından geri kalan izâ salla vahdehu tek başına namazı kılarsa fe lahu Onun 2 tane hali vardır. El halatul ula birinci hal en yekuna ma'zuran fi takhallufihi limaradin ev havfin. أن يكون المصدر معذورا أذرlü olmasıdır, olmasıdır fi tehallufihi ondan geri kalmasında li maradin aw hastalıktan veya korkudan dolayı ve leysa min adetihit tehallufu ve min adetih onun adetinden değildir et namazdan geri kalmak laula el uzru shayet özür olmamış olsaydı fe hada bu yuktebu lahu ona yazılır ecru men fi cemaate cemaatle namaz kılanın ecri yazılır lima fil hadisi sahihi sahih hadiste olduğu gibi için iza mariza abdu au safara kul hastalandığında veya sefere çıktığında kutibe lahu onun için yazılır ma kana ya'melu sahihan muqima sahih ve mukim iken yaptığı ameller onun için yazılır feman kana azimen ala salati ma'al cemaate kim cemaat ile namaz kılmaya azim ederse, yani azimli olursa, azmen cazimen kesin bir niyetle, kesin bir azimle azm ederse ve lakin, hala hâle ve dûne dâlike uzrun şer'în lakin hala arasına girdi dûnehu ve dûne bunun ile onun arasına girerse uzrun şerayun şer'î bir özür girerse, yani o azmettiği şey ile kendisinin arasına şer'î bir özür hâil olup, perde olup onu yapmasına engel olursa كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ صَلَّا cemaati الْجَمَاعَةِ لِنِيَّتِهِ الطَّيِّبَ O, güzel olan niyetinden dolayı, temiz olan niyetinden dolayı cemaatle namaz kılanın menzilesinde olur. Bu birinci haldir. Demek ki bir adam cemaat ile namaz kılmaktan geri kalır, tek başına namaz kılarsa, öyle mi? Tabi bu şu anda kimin mezhebini açıklıyor? Şu anda şeyh kendi mezhebini açıklıyor. Yani normalde cumhur ulemaya göre namazdan geri kalır, tek başına kılarsa ecir alır. Ama cemaatle kıldığı kadar ecir almaz. Öyle mi? Bunu geçtik biz, racih olan görüşü de söyledik. dedi ki cemaatle namaz kılmak farzı kifayedir. Çünkü bütün delilleri bir arada değerlendirme söz konusudur. Lakin burada biz şimdi o konuyu bitirdik. Şeyh kendi görüşünü açıklıyor bundan sonra. Yani cemaatle namaz kılmanın vacip olduğuna inanan görüş, yani bizim görüşler arasında ikinci olarak zikretmiş olduğumuz görüşün sahiplerinin düşüncesini açıklıyor. Diyor ki, bir adam namazdan geri kalıyorsa onun iki tane haleti vardır. Birinci hali, namazdan geri kalmasına sebep olan şey, şer'i bir özür olmuştur. Namazdan geri kalmasına sebep olan şey, şer'i bir özür olmuştur. Şer'i özürlerde genel bir kaida vardır. O da nedir? O da şu hadis-i şeriftir. اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ kul hastalandığında veya sefere çıktığında hastalık da sefer de birçok vacibi insanın üzerinden düşüren veya birçok vacibe farklı haller getiren iki şer'i özürdür. كُتِبَ لَهُ ma kana يَعْمَلُوا صَحِيحًا مُقِيمًا O'na mukim ve sahihken yaptıkları olduğu gibi yazılır. Yani bir adam hastalanmadığında veya sefere çıkmadığında namazını cemaatle kılıyorsa hastalık ve seferden dolayı cemaate katılmamışsa o zaman nedir bu adam? Sanki katılmış gibi ecir alır. Neden? Çünkü onun o güzellikten veya o farzdan veya o sünnetten geri kalmasına engel olan şey heva değil şeriatın o meseleden geri kalmaya özür olarak, şer'i özür olarak tayin ettiği meselelerden bir tanesidir. Ee, şimdi güzel. O zaman birinci meselemiz bu. Demek ki insan şer'i bir özürden dolayı cemaat ile namaz kılmaktan geri kalırsa vacip diyenlere göre bile günah kazanmadığı gibi sanki cemaat ile kılmış gibi bir de ecrini alır. Sanki cemaat ile kılmış gibi bir de ecrini alır. Güzel. Peki şimdi burada soru. Cemaat ile namazdan insanın geri kalmasını mübah kılan özürler, şer'i özürler nelerdir? Yani birinci haleti biraz tafsilatlandıralım. Hangi özürler vaki olduğu zaman insan cemaatle ne yapabilir? Cemaatten geri kalabilir ve bu geri kalması da ecir almasına yani günah kazandırmamakla beraber ayrıyeten bir de ona cemaatin ecrini de getirir. 1- Yağmur ve soğuk gibi umumi özürler yağmur ve soğuk gibi umumi özürler. Niye? Çünkü İmam Bukhari ve Müslim İbnü Ömer'den rivayet ediyor. Diyor ki, yağmurlu ve soğuk günlerde Resulullah aleyhissalatu vesselam müezzine emrederdi. Müezzin ezanla beraber ala sallu fil rihal diye nida ederdi. Yani hava yağmurluysa veyahut da hava soğuksa Resulullah aleyhissalatu vesselamın müezzini insanlara ezan okurken Ela sallu fi'r rihal yani evlerinizde bulunduğunuz yerlerden namazlarınızı kılınız diye insanlara nida ederdi. Yine mesela bir hadis-i şerifte sahabe diyor ki İmam Ahmed rivayet ediyor. Hava o kadar soğuktu, ki, soğuktu ki diyor. Ben dedim ki keşke Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in münadisi nida etse de yani namaza gelmeyenler için bir beyis yoktur dese ezanın sonunda diyor mü ezin dedi ki Ezanı okuduktan sonra ezanı bitirdikten sonra men qaada fe la yani kim namazdan geri durarsa ona bir harç yoktur. Aynı buna benzer bir rivayet yine sahihde Cabir'den bize naklolunuyor. Aynısı yine İbn Abbas'tan bize olunuyor. Mevzu nedir? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın böyle yağmur gibi, soğuk hava gibi, rüzgar şiddetli rüzgarın olduğu e, havalarda ezanla beraber ezanın sonunda veyahut da ezanın içinde "Elâ sallu fir rihal ve men ka'ada fela harc" oturan için sıkıntı yoktur gibi ekstra bir nidada bulunurdu. Öyleyse ister farz diyenler yani vaciptir, cemaatle namaz kılmak vaciptir diyenlere göre bile bir insan şayet e, şer'i özür nedir? Cemaatten geri kalmasına özürlerden biri. Soğuk hava ve yağmur. Tabi buna artık kar. Mesela o bölgede kar yağmadığı için zikredilmemiş olabilir. Ama kar yağmurdan daha e, Sıkıntısı olan, meşakkatı olan bir özürdür. Veyahut da aşırı rüzgar mesela. Yani fırtına şekline dönüşebilen, insanın yürümesini zorlaştıran rüzgar. Veyahut da işte ayaz demiş olduğumuz soğuklar. Özellikle sabah namazı için vesaire. Bu tip şeyler nedir? Bunlar şer'i özürlerdendir. Ve insan cemaatle namazdan geri kalabilir. Ve dediğimiz gibi yani o bölgede olmayıp da bizlerin yaşadığı bölgelerde veya başkalarının yaşadığı bölgelerde ama doğal olan ve insanların normal günlük hayatını etki eden yağmur gibi, işte dolu gibi, kar gibi, sel gibi, fırtına gibi ve buna benzer. Çok aşırı soğuk hava gibi ve buna benzer engeller cemaatle namazın önünde e, cemaatle namaza gitmeye veya mescide gitmeye e, engel olabilir, özür olabilir. iki hastalık. İkinci özür ise tüm insanları ilgilendiren hastalık. Şayet bir adam hasta olursa cemaatle namaza iştirak etmeyebilir. Neden? Çünkü biz hatırlıyorsanız Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın son dönemini anlatırken bazı münasebetlerle fıkhın içerisinde Resulullah vesselam'ın son döneminde hastalandığında hem İmam buhari'nin hem İmam Müslüm'ün hem de birçok hadis imamının rivayet ettiği onlarca rivayette cemaat ile namaza katılmadı, cemaat ile namaza iştirak etmedi. Hz. Ebubekir'e emredip Hz. Ebubekir'i insanlara imam yaptırdığını görmüştük. vesselam kendisi dahi bu kadar ehemmiyet vermiş olduğu namaza evinin hemen dibi olması yani kendi odasından, nescidin içine kapı açılmasına rağmen katılmadı katılmadıysa Demek ki hastalık insanı cemaatten geri kalmasını mübah kılan veyahut da ruhsat olan özürlerden bir tanesidir. Bu hastalığın tabi ölçüsü nedir? Yani bunun ölçüsü var mıdır? Bunun bir ölçüsü yoktur. Yani şeriat buna bir ölçü getirmemiştir. İnsanı normal sıhhat kaydından çıkaran bütün hastalıklar insan için ne olabilir? İnsan için özür olabilir. Tabi bu sıhhat kaydından çıkarır. Mesela çok Diyelim ki basit bir baş ağrısı var, yani çok günlük, normal, işte kalabalıktan, stresten olan ve sürekli olan yani insanı normal haddinden çıkarmayan bir şey. Bu tip bir durumda nedir? Bu tip bir durumda buna hastalık denmez. Hastalık nedir? Normalin dışına insanı çıkaran, normal hareketinin dışına çıkaran demektir. Böyle olursa insan katılmayabilir. Üçüncü özür, insanı meşgul eden şeyler insanı meşgul eden şeyler. Ne gibi mesela? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha önce de geçmişti. İmam Müslüm'ün de rivayet ettiği bir hadis. لَا صَلَاتَ بِحَدْرَةِ التَّعَامِ وَلَا el يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ Yemeğin hazır olduğu yerde veyahut da insanın büyük veya küçük abdestinin kendini sıkıştırdığı yerde namaz yoktur diyor. Yani niye? Çünkü böyle bir durumda insan mesela açtır, sofra hazırlanmıştır, cemaatle namaz kılınıyor. Kalkıp gidip cemaatle namaz kılsa, namazın belki en belirgin ve gerekli olan meselelerinden biri olan huşu ne olacak? Huşuyu kaybedecek. Aklı namazda değil, aklı yemekte olacak veyahut da aklı bir an önce bitirip de işte gidip o ihtiyacını küçük veya büyük abdestini gidermekte olacak. Tabi bu da namazdaki huşuya, namazdaki o güzelliğe nedir? münafi olan bir durumdur. Böyle olunca bundan dolayı Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Bu durumda namazın olmadığını söylüyor. Yine mesela geçen dersimizde de zikrettik. Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ezavudi aliza uqimatis salah ve vudi'a al bil Yani ezan okundu, namaza, namaz ikame edildiğinde ve yemek de hazırlandığında siz yemeğinizi ne yapınız? Siz yemek ile başlayınız. "Ve la ya'cela hatta yufrigha Sizden hiçbiriniz ondan boşalmadan acele etmesin. Yani yemeğini bitirmeden Yemekten elini çekmeden acele etmesin. Hani bir an önce namaza gideyim diye acele etmesin. Hatta İbn Ömer kendisine sofra kurulur. El namaza başlanır. İmamın kıraatinin sesini duymasına rağmen acele etmeden yemeğini yerdi. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin hazır olmasını namazdan geri kalmaya ve da cemaatle namazdan geri kalmaya geçerli bir mazeret olarak saymıştır. Buna benzer yani insanı ciddi anlamda meşgul eden yani yemek gibi, küçük ve büyük abdest gibi, sofranın hazır olması gibi insanı ciddi manada meşgul edecek olan, aklını orada bırakacak olan bütün şeyler de, bütün özürler de buna dahildir. İnsan böyle bir durum olduğunda cemaatle namazdan geri kalabilir. Yine dördüncü bir şey, başkalarına rahatsızlık veren durumlar. Başka, insanlara veyahut da başka varlıklara rahatsızlık veren durumlar. Ne gibi mesela? Sarımsak ve soğan yemek gibi. Öyle değil mi? Geçen dersimizde yine zikretmiştik. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyordu ki: "Men ekele min hazihi şecere." Bir rivayette de "Men ekele min hazihi el bakle." Bir rivayette de "Men ekel es veya el basla fe yakrabanna musallana fe la yakrabanna mescidana fe innel melaikete minhu Sarımsak ve soğan yiyen veya şu ağaçtan yani sarımsağı gösterip bu ağaçtan yiyen Bizim mescidimize namaz yaklaşmasın. Niye? Çünkü melekler adam oğlunun rahatsız olduğu şeyden rahatsızlık duyarlar diye. Ee, burada e, insan oğlunun, hiçbir Müslümanın başka bir Müslüman kardeşine eziyet etme gibi bir hakkı yoktur. Ve Müslümanın Müslümanın üzerindeki haklarından bir tanesi de nedir? Ona eziyet etmemesi. Ona rahatsızlık vermemesidir. E takdir edersiniz ki e, soğan yiyen veyahut da sarımsak yiyen bir adam e, namaza geldiğinde biri ile yan yana durduğunda elbette ki onu rahatsız edecek, bu kokusu ile ona eziyet verecektir ki bununla beraber meleklerin de bundan rahatsızlık duyması, meleklerin de bundan kaçması söz konusudur. Bu sebepten ötürü e, soğan ve sarımsak yiyen bir adamın mescide yaklaşmaması gerektiğini Resulullah söylemiştir. Soğan ve sarımsak yemeyi ama ne yapmamıştır? Soğan ve sarımsak yemeği yasaklamamıştır. Bakın dikkat edin. Soğan ve sarımsak yemeği yasaklamamıştır. Sadece yiyenin mescide gelmesinin önüne engel koymuştur. Ha! Şayet soğan ve sarımsak gibi maddeler kokusu giderilip yenirse, yani mesela soğan pişirildikten sonra kokusu olmaz. Soğan çiğyken pişirilmeden yendiğinde e, koku yapar. Pişirilip yenirse ki Hz. Ömer de bunu söylüyor, e, o kokusu öldürülürse o ne olur? Onu yiyip mescide gelmekte bir beyis olmaz. Çünkü kendinden dolayı yasaklandığı illet ortadan kalkmıştır. Öyle değil mi? اَلْحُكْمُ ma مَعْ اِلَّتِهِ ve وَعَدَمًا Hükümler illetleriyle beraberdir. İllet varsa hüküm de vardır. İllet ortadan kalkmışsa hüküm de kalkmıştır. Soğan ve sarımsak yiyip de mescide gelmenin yasaklanmasının illeti meleklere ve insanlara ne vermesidir? Eziyet verici olmasıdır. E pişirilip yendiği zaman kokusu gittiği için o eziyet verme illeti de ortadan kalkacaktır. İllet ortadan kalktığı için de camiye gelmekte veyahut da mescide iştirak etmekte bir be'is söz konusu değildir. Buna bunun gibi olan bütün meseleler de dahildir. Yani kokusu ile insanları rahatsız eden, insanlara rahatsızlık veren, melekler de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olduğu için doğal olaraktan otomatikmen meleklere de zarar veren insanlar ne yapacaklardır? Bundan uzak durmaları, bu tip şeylerden uzak durmaları gerekir. Mesela ne olabilir bu? Çok çalışmış, yorulmuş ve terlemiş olan bir insanın ter kokusu da buna dahildir. Öyle değil mi? Çünkü ter kokusu bir Müslümanın başka bir Müslümana kendisi ile eziyet vermiş olduğu bir şeydir. Bundan dolayı ki inşallah gelecek zaten Cuma günü gusül ne yapılmıştır? Cuma günü gusül meşru kılınmıştır. Çünkü sahabeler Resulullahın huslu emrettiği birçok rivayeti açıklarken, Resulül Vesselamın Cuma günü çalışan insanların mescitte dar ve küçük olduğu için o çalıştıkları terli elbiselerle gelip insanlara eziyet verdikleri için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yıkanmalarını onlara emretmiştir. Ee, bu ve buna benzer, yani mesela çalıştığı işin kendine has bir kokusu olan. Yani mesela benzin kokusu gibi, gaz kokusu gibi veya da ve benzeri yani şu an benim bilmediğim veya e, hatırlamadığım ama sizlerin e, bileceği eğer bir işin kendine has ciddi manada rahatsız edici bir kokusu varsa hakeza Müslümanın bu koku ile de e, Müslümanların arasına girmesi ve onlara rahatsızlık vermesi ne değildir? Onlara rahatsızlık vermesi doğru değildir. E, burada zaten en önemli mesele belki de zikredilmesi gelecek sigara, e, o pis olan sigarayı içen insanların e, gelip Müslümanlarla beraber cemaat namazına durması. Yani soğan gibi, sarımsak gibi mübah olan şeylerde bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kullara ve meleklere eziyet ediyor diye insanların cemaate gelmemesini, mescide gelmemesini insanlara emrediyorsa, sigara gibi kendisi zatında pis olan, kendisi zatında israf olan, kendisi zatında insan vücuduna yüzde yüz zararlı olan, kendisi zatında toplumda ne Müslümanın, neden normal bir kişiliğe yakıştırılmayan bir şey olan ve bununla beraber de içen her insanın içtiği ortamda kul hakkına girdiği pis bir şey ve neredeyse bütün alimlerin icma ettiği haram oluşunda icma ettiği bir maddeyi kullanıp Cemaatle namaza katılmak zaten bu belki de en büyük cürümdür. Çünkü kokusu yani mesela diyelim içen biri dahi o zıkkımı içen biri dahi bir başka içenin kokusundan rahatsız oluyor. Ağız kokusundan rahatsız oluyor. E düşünün böyle birinin Müslümanlara eziyet edip kendi ağız kokusuyla ve mübah olmayan yani haram olan bir şeyle diğer Müslümanlara eziyet etmesi, eziyet vermesi ne değildir? Eziyet vermesi e, caiz değildir eziyet vermesi caiz değildir. Ki bu buna e, bir tarihin evla dahildir. Yani daha e, eğer normal sarımsak ve soğanın kokusu dahi böyleyse bu hayda hayda böyledir. E, evet, bu zikretmiş olduğumuz özürler şeyhin söylemiş olduğu şer'i özürlerdir. Yani vaciptir diyenler bile bu özürler tahakkuk ettiği zaman kişinin namaza gidemeyebileceğini ve gitmese bile bunların şer'i özür olmasından dolayı kendisi normal günlerinde cemaatle namaz kılıyorsa ecrini alacağını zikretmişlerdir. Kezeden Seferi de ne yaptık? Seferi de buna örnek olarak zikretmiş. Evet. Wal <gülüyor> saniye ikinci hal ise en yekuna takhallufu onun geri kalmasının geri kalmasının olmasıdır. Ani salati namazdan ve'l cemaati cemaatle namazdan li gayri özürsüz bir şekilde olmasıdır. Fehaza iza salla wahdahu bu tek başına kıldığı zaman tasih salatuhu. Onun namazı sahih olur indel <gülüyor> cumhuri, cumhurun yanında. Lakinnehu lakin o yahsiru ecren azimen o büyük bir ecirden ve sevaben cezilen ve çok sevaptan ne olur? Mahrum olur. Yani husrana uğrar, bu konuda zarar eder. Lienne salat el cemaati çünkü cemaat namazı efvalu daha faziletlidir. Min salatil munferidi munferid namazından 27 derece 27 derece daha faziletlidir. Ve kedalik aynı şekilde yafqadu kaybeder ecral khatawati alli yahtuhuha. Ecr el adımların ecrini kaybeder elleti o adımlar ki yahtuhuha ila el mescidi. Onlarla mescide ne yapar? Adım atar. Çünkü demiştik her adım bir derece yükseltir ve insandan bir günahı beraberinde düşürür ve ma'a husranih husranıyla beraber yani böyle bir husranla beraber li hada's savabil cezili bu, bu büyük e, ecirden bu çok ecirden husranıyla beraber ye'temu ismen azimen büyük bir günahla günah kazanır Enhu Çünkü o Taraka vaciben aleyhi kendi üzerine vacip olan bir şey terk etti Min gayri zür' özürsüz olarak vartaver tekebe münkran ve bir münkeri irtikab etti yani işledi, yeci bu inkaruhu onu inkar etmek vacibtir aleyhi onun üzerine ve yani o adama yapmış olduğu bu münkeri inkar etmek vaciptir ve ta'dibihi ve onu edeplendirmek min kibli veli'l-emri tarafından onun edeplendirilmesi ta'dib edilmesi bu ile olabilir azarlamayla olabilir e, herhangi bir cezayla, mali veya bedeni cezayla olabilir hatta yerci ila rushtehi ta ki ur rushtuna geri dönsün yani olgunluğuna onun için faydalı olan şeye geri dönsün bu da ikinci hal ikinci hal ise insanın hiçbir özür olmadan cemaat namazından geri kalmasıdır Cumhur-ü ulemaya göre cemaat namazından geri kalması kişi mezheplere göre sıralayalım. Yani bir adam diyelim ki cemaat namazından geri kaldı hiçbir şer'i özürü yok. Birinci mezhebe göre yani istihat şartıdır diyenlere göre namazı batıldır. ikinci mezhebe göre yani İmam Ahmed'in mezhebine göre çok büyük bir günah kazanmıştır ama namazı sahihtir Üçüncü mezhebe göre farz-ı kifaya diyenlere göre şayet bir grup yapmışsa onu o yapmış olduğu, o grubun yapması ondan onu yapmıştır? Ondan o sorumluluğu düşürmüştür. Namazda sayhtır. Dördüncü görüşe göre yani sünnet-i müekkede diyenlere göre, İmam Malik ve İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre eğer bunu adet haline getirmezse, yani sürekli bir terk söz konusu olmazsa bir günah yoktur. Ama sünnet-i müekkedelerin sürekli terki mekruhtur veyahut da harama yakındır demişlerdir. Evet. Tabi geçen dersimizde de söylemiş olduğumuz gibi burada anlatılan konu mesela bunu bir başkası dışarıdan dinleyebilir hani o dinlediği anda bir yanlış anlaşılmaya sebep olmasın ne anlatılan mescit bugünkü mescitlerdir yani e, diyanetin resmi hizmetine maksus olan devlet dairesi gibi kullandığı e, küfrün imamlarının e, önde geldiği insanların saptırıldığı sayh olan dinden uzaklaştırıldığı ne o camilerdir ne o cemaatlerdir ne de o imamlardır. Yani burada anlatılan takva üzerine kurulu mescidlerde Müslümanların kendilerinden olan imamların Müslümanlara namaz kıldırması, Müslümanların cemaatle namaz e, kılmasıdır. Çünkü e, mesela bazı şeyler bayraklaştırıldığı zaman insanlar arka planını anlamadan maalesef onu yerine getiriyorlar. Yani mesela diyelim ki şöyle bir vakayla e, karşılaştığımız oldu. Diyelim itikadi noktada hassas olmasına rağmen cemaatle namaz kılmanın farzliyetine inandığı için Gidip camide imamın arkasında cemaatle namaz kılan insanlara şahit olduk mesela. Yani böyle işte cemaatle namaz vaciptir, cemaatle namazın terk edilmemesi gerekir. İşte bundan dolayı ben gidiyorum cemaatle namaz kılıyorum. İyi de velev yani senin görüşünü kabul etsek, desek ki cemaatle namaz kılmak velev hat had şartıdır desek e, namazın. Öyle değil mi? Sadece bu değildir ki yani namazın sayık olabilmesi için namaz kılınan mekanın da temiz olması gerekir. Öyle mi? Yani namaz kılınan mescidin takva üzerine kurulu olan Allah'ın adını yüceltildiği mescid olması lazım. Kafirlerin kurduğu, küfre davet ettikleri, insanların itikadını bozdukları, Müslümanların arasını böldükleri yerlerde Allah Azze ve Celle diyor ki La تَقُمْ ebeden. Orada ebediyen namaza e durma. Bununla beraber arkasında namaz kılınan adamın e, tabiri caizse affedersiniz namaz kıldırgaç olmaması lazım. Öyle değil mi? İmam olması lazım. Yani bir memur işte önce küfre giderekten, küfrü kabul ederekten, küfrün altına imza ataraktan e, gelip orada iki kuruş para için dinini satan insanlardan olmaması lazım. Müslüman bir imam olması lazım. Yani bugün mesela e, namaz kılmanın sıhhat şartlarından bir tanesi veya rükünlerinden bir tanesi yani şarttan daha önemli olan şeylerinden bir tanesi ayakta namaz kılmaktır, öyle mi? Ama bazen bazı özürler olduğu zaman ayakta değil oturarak namaz kılıyoruz. Ondan dolayı bunlar velev namazın sıhhat şartı olduğunu velev, kabul etsek bile, kabul etsek bile bugünkü mescidler de bugünkü imamlar da bunun mahalli değildir. Ya Müslümanlar kendi mescidlerini oluşturup kendi imamlarının arkasında namaz kılmak zorundadırlar ki hatta ki böyle bir e, İslam'daki önemli olan, şiar olan bir durum e, düşmesin, e, cemaat namazı e, gibi veya da Müslümanların kendi evlerini mescide çevirmeleri gerekir. Öyle değil mi? Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a emrettiği gibi Allahu Teala onlara ne diyordu? Onlara diyordu ki "Vec'alu buyutekum kıbleten." Yani evlerinizi namazgaha çeviriniz, evlerinizi kıbleye çeviriniz. Çünkü Ben İsrail'in zulmü altında oldukları için e, sıkıntı büyük olduğu için belki çok açıktan yapan e, namaz kılacakları, ibadetlerini ifade edecekleri bir durumları söz konusu değildi. Veyahut da o dönemde diyelim mescil gibi bir şey e, yoktu ama Allah azze ve celle onlara evlerinde bunu ifade etmelerini emretmiştir. Yani Müslümanlar e, da bunu gerekirse evlerini mescide çevirebilirler, gerekirse kendi mescitlerini kendileri oluşturabilirler. Ama asla burada anlattığımız şey e, yanlış anlaşılıp veya bazılarının bir şeyi bayraklaştırdıklarından dolayı işin diğer boyutlarını düşünmeden iyi niyetle yaptıkları bu yanlışlara ne yapmamaktır? Yaptıkları bu yanlışlara düşmemektir. Evet. Devam edelim inşallah. <gülüyor> Eyühe Müslüman Ey Müslüman. Ve mekanu salati'l cemaati, cemaat namazının mekanı huvel mescidu. Mescittir. Li izhari shi'a'il islami, İslam'ın şiarlarını izhar etmek için ve ma şuriat imaratu'l mescidi illa li zalika. Ve ma şuriat meşru kılınmadı imaratu'l mescidi, mescitleri bina etmek, imar etmek illa li zalike ancak bundan dolayı. Ve fi ikameti'l cemaati fi gayriha ve fi ikameti cemaati cemaati ikameti men fi mescidin dışında yani mescidden başka bir yerde ta'tilu laha mescidi iptal etmektir mescidi ta'til etmektir. تعالى, Allah ve kad kalle Allahu Teala demiştir. Fi buyutin evlerde izin Allah izin verdiği en turfa ve yzikra yüceltilsin ve ismi zikredilsin. Yusuf bir fiha orda onun için tesbih edilir yani Allah azze ve celle yüceltilir bil guduvi ve asal sabah ve akşam رجالın adamlar Latulhihim onları ne yapmaz onları meşgul etmez ticaretin ticaret ve la beyun ne de alışveriş anzikrillah Allah'ın zikrinden ve ikame's salati ve ita'e zekati zekatı vermekten ve namazı kılmaktan ya khafuna yomen onlar öyle bir günden korkuyorlar ki bu fihi'l kulub kalpler o günde çevrilir durur kalpler yerinde durmaz yani oynar öyle dehşetli bir gün günden korkarlar ve kavale taala innema ya'muru masacidi'llahi Allah'ın mescitlerini ancak imar eder men billahi Allah'a inanan ve li'l ahiri ahiret gününe iman eden ve iqam's salate ve namazı kılan ile ahir ayet Fefihâ ataynil âyetâyni bu iki ayette el kerîmeteyni kerim olan iki ayette tenvihun bil mesacidi ve umarihâ mescitlere ve mescitleri imar edenlere ne vardır eee tenvih vardır yani onlara işaret vardır ve vaadalahum bi cedil sevâbi ve onlara Çokça sevapla onlara ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle vaatte bulunmuştur. Vefidim ni zalike. Bunun içerisinde zemmen taklif anil huduri li salati Yani bunları överken bunun içerisinde ne yapmıştır? Zemnen ondan taklif eden. Yani namazdan geri kalan ve mescide gelmeyen, yani mescide hazır olmayanları da zem etmiştir. Gelmiştir. Waqad ruhiye rivat edilmiştir ki anhu la salate li jar el mesjid illa fi komşusuna mescin dışında bir yerde namaz yoktur ve aliye misluhu min kavlihi ali'nin de ali'nin de sözü vardır hani bu merfu olarak rivayet edilmiştir bir de ali'den mevkuf olarak rivayet edilmiştir yani ali hazreti ali'nin kendi sözü olarak ne demiştir vacarul mescidi men esma'ahu ahul munadi mescidin komşusu kimdir münadinin kendisine sesini işittirdiğidir. yani eğer ezanı işitiyorsa demek ki mescide komşudur ravahu el beyhaki bi isnadin sahih İsahib-i İsnaatla Beyhakî rivayet etmiş. Kâb İbnü'l-Kayyım, İbnü'l-Kayyım dedi ki: "Ve men teemmale's-sunnete hakkat kim hakikaten sünneti düşünürse, tebeyyen lehu ona açığa çıkar. Enne fi'laha fi'l-mesacidi namazın mescitlerde kılınması farzun ale'l-a'yani, insanların üzerine aynen farzdır. İllâ li'âridin, ancak bir özürden dolayı, bir engelden dolayı yecuzu ma'ahu terkül Onunla beraber cemaati terk etmek caiz olur." Feterku huduril mescidi mescidi mescide gelmeyi terk etmek li gayri udhrin özürsüz bir şekilde keterki aslil cemaati cemaatin aslını terk etmek gibidir li gayri udhrin özürsüz bir şekilde ve bi hada bunun ile yani bu açıklama ile tettafiqul ahadisu ve jamiul ather bütün e, hadisler ve bütün eserler toplanmış olur. Yani farklı anlamlarda olan, farklı kulvarlarda olan hadisler ve eserler bu açıklama ile araları cem edilmiş, bir araya toplanmış olur diyor İbn-i Evet. وَقَدْ تَوَعْعَدَ اللّٰهُ Allah Azze ve Celle tehdit etti. مَنْ اَطَّلَ الْمَسَاجِدَ Mescidleri iptal edenlere. وَمَنَعَ اِقَامَةَ الصَّلَاتِ fiha Ve oradan namaz kılmayı men edenleri tehdit etti. "Kâle Teâlâ Allah diye ki, "Vaman azlâmu, daha zalim kim vardır? Mimmen, o kimseden ki, menâg mesajid Allahî, Allah Azze ve Celle'nin menetti, en yuthkara fiha, on da zikredilmesini, ismûhu, Allah Azze ve Celle ismîn, ve sâa fi khârabiha, ve o mesjidleri khârabetmek için de koşturur çabalar. Ula iki, işte onlar." Mekânları homayet kuluğu. Ona girmeleri yoktur. İlla kahifin ancak korkuyla girebilirler. Ləhən fil dünyada xizun. Onlara dünyada bir alçaltma vardır. Ve ləhən fil ahiret-i azabun azim. Onlara ahiret gününde de azim büyük olan bir azap vardır ve fi ikamis ve cemaati cemaat namazın ikame edilmesi haric mescidi mescidin dışında taatilun lil mescidi mescidi iptal etmektir veya taklilun minel musallin fiha ve yu'turdan namaz kılanların sayısını azaltmaktır ve ve işte bundan dolayı yekunu fi bunda olur teqlil azaltma olur min ehamette ssalati namazın önemiyetini fi nufusi nefislerden namazın önemiyetinden azaltma olur yani mescitleri iptal edip mescidin dışında cemaatle namaz kılmak mescidin ve mescitte cemaatle namaz kılmanın önemiyetini nefislerde azaltır vallahu teala yekul Allahu subhanahu wa diyor ki fi buyutin adnallahu an turfa ve yuzkar fi ismihi ayet geçti zaten ve haza yeshmelu raf'aha hassiyan ve ma'naviyan bu ayet, Allah'ın isminin zikredilmesini, isminin yüceltilmesini hissi bir şekilde yani yüksek sesle yüceltmeyi kapsadığı gibi manevi bir şekilde yani orada Allah'ın dininin, kelimesinin, isminin yüceleceği bir takım eylemleri de kapsar. فَكُلُّ ذَٰلِكَ matlubun Bunların hepsi matlubtur. Öyleyse şimdi yeni bir konuya girmiş olduk. Cemaatle namaz kılmak vaciptir diyenler kendi aralarında iki kısma ayrılmışlar, cemaatle namazı cemaat için inşa edilen mescitlerde mi kılmak vaciptir yoksa herhangi bir yerde evde, çölde, iş yerinde herhangi bir yerde cemaatle namaz kılmak mı vaciptir? Tekrar söylüyorum cemaatle namaz kılma meselesini anlatan, e, cemaatle namaz kılmanın vacip olduğunu söyleyen alimler, ülümehri kendi arasında iki görüşe ayrılmıştır. Cemaatle namazı mescitte kılmak mı vaciptir? Yoksa mutlak olarak cemaatle namaz kılmak mı vaciptir? İmam Ahmed'in mezhebinde Davudu Zahiri, ve onunla beraber, yani o görüşü savunanlar, işte İbn-i Hazm, Şeyh Hulusi Amin i̇bn Cemaatle namaz kılmak gerektiği gibi, cemaatle namazı mescitte kılmak da gereklidir demişlerdir. Tamam? İmam Ahmed'in mezhebinde ise iki rivayet vardır. Sayık olan, tercih edilen ise, cemaatle kılmak, mescitte kılmak efdaldir. Ama asıl olan cemaatle kılmaktır. Evde kılınsa da olur, iş yerinde kılınsa da olur. İşte ee, sahrada çölde kılınsa da olur ama yeter ki ne olsun yeter ki cemaatle bu namaz kılınmış olsun demişlerdir. E, cemaatle namazın mescitte illaki kılınması şart değildir diyenler Peygamber Aleyssel vesselam'ın şu hadisini delil almışlardır. şu hadisini delil almışlardır. İmam Ahmet ve İmam Bukhari Ayşe annemizden Peygamber Aleysseldü Vesselam'ın hastalığındaki namazını anlatırken, diyor ki peygamberimiz evinde yani mescidde değil evinde oturarak namaz kıldı. İnsanlar da ayakta namaz kıldılar. Onlara döndü ve oturun dedi. Siz neredeyse Farsların ve Rumların yaptığını yapacaktınız. İmam inne ma'cuye ile imamuli hadisi de burada söylüyor. İmam zaten kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Tekbir getirinde tekbir getirin, ruku yaptığında ruku yapın. Semi Allahu hamd, hamd o oturarak namaz kılıyorsa siz de oturarak namaz kılın diyor. E peygamber aleyhissalatu vesselam. Dikkat ederseniz burada peygamber aleyhissalatu vesselam namazı evinde kılıyor. Oysa eğer namazı cemaatle namazın illa mescitte kılınması vacip olmuş olsa peygamberimiz kendisi katılmasa bile sahabesinden birine emreder. Onlar ne yaparlar? Onlar gider mescitte namazlarını kılarlar. Ama peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Evinde namazı kıldırıyor. Yine mesela peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki Müslümanlara diyor İmam Müslüm rivayet ediyor. Ve la ya ummen al-rjul al fi sultanihi. Ve la yijlis fi teklimetihi illa bi izni. Bir adam başka bir adama kendi e, sultanında imamlık etmesin ve onun güzel olan yerine ondan izin almadan ne yapmasın yani onun yerine onun için ayrılan yere ondan izin almadan oturmasın. Bazı rivayetlerde de diyor ki bir adam bir adama kendi evinde ne olmasın kendi evinde imamlık yapmasın. Demek ki cemaatle evlerde de ne yapılabilir? Evlerde de namaz kılınabilir ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bir Müslümanın başka bir Müslümanın evinde ona imamet etmemesini ne yapıyor? Tavsiye ediyor biz Müslümanlara. Ee, yine bu bapta mesela zikredilebilecek olan yukarıda hatırlıyorsanız demişti ki İmam Müslim rivayet etti işte Esved al qama İbn Mesud Evlerinde cemaatle namaz kılmışlardır. Yine demiştik, Ebu Sa'idil hudri Ebu Zer ve İbn Mesud'u yemeğe çağırdığı zaman evde hep beraber ne yapmışlardır? Evde hep beraber cemaatle namaz kılmışlardır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu hadislerde? İmam Buhari, Müslim ve diğer e, imamların da nakletmiş olduğu meşhur bir hadiste. O teyit o kamsanlem yutahunne ahdun kabli. Bana beş şey verildi. Benden önce hiç kimseye verilmedi. Bunlardan bir tanesi de neydi? Vajou ile tilia ardu mesjiden ve tahura. Yeryüzü bana mesjid ve demiz kılındı diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ee, hangi adamı nerede namaz iddak ederse orada namazını ne yapsın orada namazını kılsın diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu delillere dayanaraktan demişler ki tamam cemaat ile namaz kılmak vaciptir ama cemaat ile namaz kılmak illa mescitte olacak diye bir kaide yok. Mescitte olursa bu en eftal olanıdır, en ecirli olanıdır ama yok kişiler dilediği yerlerde de cemaati oluşturup namazların, iki kişi bir araya gelip namazlarını kılabilirler. Vaciptir diyenler dahi bunu demişlerdir. Vacip değil e, yok, hayır. Hem cemaatle kılmak vaciptir, hem de cemaati mescitte ikame etmek vaciptir. E, diyenler ise demişlerdi ki bu mescitlerin inşa edilmesinin sebebi budur. Yani mescitlerin inşa edilmesinin sebebi orada Allahu Teala'nın adının yüceltilmesi, Allahu Teala'nın adının zikredilmesidir. Bunun en belirgin şekli de cemaatle namaz kılmaktır. Şayet eğer cemaatle namaz mescitin dışında oluyorsa eğer, o zaman bu mescitler niye inşa edildi ki dikkat ederseniz zaten zikredilen e, delillerin de hepsi hemen hemen nedir? Zikredilen delillerin hemen hemen hepsi de buna delalet eden delillerdir. E, e, zikredilen ayetlerin konuyla direkt alakası yoktur. Sadece zımni olarak e, ayetlerden bu mana e, çıkarılmıştır. Yani işaret e, yoluyla ayetlerden bu mana e, çıkarılmıştır. Hakkese hadis-i şerif olarak zikredilen lakin e, Ali, e, asıl yani sahih olanın Hz. Ali'nin sözü olan da nedir? Hz. Ali'nin sözü olan da nedir? لَا صَلَاتَ لِجَارِ Mescidi illa فِي الْمَسْجِدِ Hadisini de sarf eden işte bu rivayetler nedir? Zikretmiş olduğumuz bu rivayetler e, mevcuttur. Ve bu nedir? E, konuda bu görüşlerin arasında? En kuvvetli olan yani vaciptir diyenlerle e, mescitte kılınması vaciptir. Hayır mescitte olmasa da cemaat olsa yeterlidir diyen bu ilk zikretmiş olduğumuz görüşün e, erbabının en sayık olanı ise mescid efdaldir en güzel olanıdır, şiarları ikame etmektir. Ecri çok büyüktür ama gerekli değildir. Şimdi burada şöyle bir soru çıkıyor. Tabi dikkat ederseniz bu biz tercih etmediğimiz görüşün meselelerini yani asıllarından teferru eden meseleleri şu anda anlatıyoruz. Mesela diyelim ki bu görüşü kabul eden biri yani cemaatle mescitte namaz kılmak vaciptir dedi. E kimdir bu yani mescide gelmek zorunda olan insanlar kimlerdir? Burada koymuş oldukları kayıt ezanın sesini işiten insanlardır. Ezanın sesini işiten insanlardır. Ki zaten yani mescide gelmekle yükümlü olan insanlar, hani mescide yakınlık ve uzaklık mesafesi ezanı işitme mesafesidir. Ki zaten demiştik Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e o âma olan sahabe İmam Müslim rivayet etti. Soruyor yani leysa liye kaidun yaquduni ilel mescid diyor Resulullah. Bana ruhsat var mıdır? Peygamber Aleyhisselatü evet diyor. Adam döndüğünde tekrar açıyor. هَلْتَسْمَعُ النِّدَى Sen ezanı işitiyor musun? Evet diyor. Diyor fecib. Ezanı, namaza icabet et. E, sen ezanı işitiyor musun? Sözü ezanı işitmenin mescide gelmek için e, gerekli yani e, ezanı işitiyor olmanın mescide gelmek için yeterli bir sebep olduğunu veya ölçünün bu olduğunu bize açık bir şekilde ifade ediyor. Lakin Muasır alimler şöyle güzel bir kayıt getirmişler. Demişler ki mesela şu anda ezan çıplak sesle okunmayıp operayla okunduğu için bazı yerlerde ezanın sesi kilometrelerce uzağa ne yapabiliyor? Kilometrelerce uzağa gidebiliyor. Bu dönem için bu geçerli değildir. Çünkü o dönemde çıplak sesle ezan okunduğu için ezan sesi gidiyorsa Demek yürüme mesafesi normal bir mesafedir. Hani böyle olagan üstü bir mesafe veya insana ciddi sıkıntı oluşturacak olan bir mesafe değildir. Ama şu anda her ezanın sesini işiten adam bazen mesela ezan okunan yerle kişinin bulunduğu yer arasında çok ciddi bir mesafe oluyor. Ama boşluk olması, meydan olması, sesin yankı yazması, sabah olması gibi sebeplerden ses hoparlörden dolayı geliyor. Bu adamın katılması değildir. ha. Yani mesafe nedir? çıplak sesle okunduğu zaman ezanın sesini duyan insanların ezana icabet etmesidir. Bunu da muasır olan alimler özellikle bu ses yükseltici aletler çıktıktan sonra hoparlörler bu kaydı ne yapmışlar? Bu kaydı getirmişler ki bu da fıkha uygun olan bir kayıttır. Evet, evet burada duralım inşallah. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah iznim vers. Vâkîr